Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'layız Hocam hoş geldiniz hoş buldum hocam. Afiyetlesiniz inşallah Elhamdülillah, elhamdülillah. Trabzon'a gittik birlikte <gülüyor> Trabzon'da bir iki günümüz geçti Sizin Ev sahipliğinizde çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Oradaki Kur'an kursunda Öğrencilerinizle Böyle teşehhüt miktarı Beraber olduk çok memnun olduk yani Allah razı olsun Güzel öğrenciler yetişiyor Geleceğimiz için ee, Hocam e, Malumunuz Maide suresinin 54. ayeti e, Üzerinde duruyorduk Oradaki ee, konuları madde madde ele alıyorduk. Hayet ee, sizden bir topluluk irtidad ederse, dinden dönerse Allah yeni bir toplum getirir. Ee, Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Ee, i̇şte Allah yolunda e, cihad ederler ve kınayanın kınamasına aldırmazlar, korkmazlar kınayanın kınamasından bugün onu konuşalım diye konuşmuştuk yani şimdi Rabbimiz bildiriyor yani bir e, Müslüman kişi için toplum için kınanma diye bir hadise e, olabilir e, ve Rabbimiz istiyor ki e, yani Rabbimizin istediği toplum Kınayanın kınamasını aldırmayan bir toplum. Çevreden etkilenen. Çevreden etkilenen. özetleyebiliriz bunu. Kınayanın. Evet, yani bir zaman zaman bizim medya dilimize girer mahalle baskısı diye Ya yani mahalle baskısıyla karşılaşabilir bir mümin imanını yaşarken, dinini yaşarken o mahalle baskısına boyun eğmeyecek gibi bir anlam çıkıyor. İsterseniz şuradan başlayalım. Yani gerçekten önemli mi böyle bir bir müminin e, mahalle baskısına e, maruz kalması, ondan etkilenme söz konusu mu ki Rabbimiz e, böyle bir e, özel kalite olarak onun altını çiziyor, bildiriyor bize? E, nasıl bir etki oluşur? Ee, müminde böyle mahalle baskısından çevre etkisinden nasıl bir etki oluşur ki mümin onun e, baskısıyla e, İslam'ın üzerine düşen sorumlulukları yapamaz hale gelir. Biraz orayı o, o psikolojik durumu da tahlil edelim öyle başlasak diye Şüphesiz. düşünüyorum hocam. Önce hocam Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Mümin Ahmet Mü'min Aişe iman edip cennete giren Girmek için uğraşan bir insan Olarak görürsek e, Bu konuda bir görev ortada yok diyeceğiz o zaman Yani kendisini iman edip cennete gidiyor Gitmek için uğraşıyor Başka bir derdi yok Böyle bir mü'min Müslüman anlayışında bir sıkıntı yok. Herkes işine devam. Evet. Ama mümin yeryüzünde Allah'ın halifesi ise Allah'ın dinini canlı tutmakla her mümin görevli ise eğer düğünde veya cenazede susamaz mümin. Sustuğu zaman Allah'ın orada adına söz söylemek için adeta görevlendirdiği kişi susmuş olur. ...bu dine zarar olur... ...Allah'ın yeryüzündeki... ...batıla karşı... ...hakkı ikame etme... ...projesine darbe vurulur... ...dolayısıyla bir mümin... ...sustuğunda... ...yani mahalle baskısından... ...algı operasyonundan... ...çekinip... ...sustuğunda... ...gerekli refleksi göstermediğinde... ...sadece kendisi... ...adına bir eksiklik yapmıyor doldurdu. Din e, kapasitesinde bir boşluk bırakıyor. Eğer bu bir hoca efendi ise, 500 kişinin yaşadığı bir köyde bir hoca efendi ise, yani önder kimliği olan bir kimse ise evet. o sustuğunda gerekli refleksi, tepkiyi göstermediğinde <gülüyor> insanlara kötü örnek olarak iki suç işlemiş oluyor. Hem boşluk çıkarıyor. ...hem boşluğu onun bir örnek oluşturuyor... ...bir baba... ...bir tür onaylamış gibi... Ad, ...batıl adına durmuş oluyor o zaman... Evet. ...çünkü ya hak adına duracaksın... ...ya batıl adına duracaksın... ...bir baba için... ...anne için aynı şey geçerli... ...baba ve anne... ...sevilse de sevilmese de evde... ...örnektirler... Dolayısıyla onların yanlışa karşı... ...sessiz durması... ...veya komşulardan çekiniyor olması... ...aynı sıkıntıdır... Yani evet üç kişinin etkilendiği bir e, kim, kimlik sahibidir o. Üç kişilik sorumluluk taşıyor demektir. Bu sebeple önce her şeyden önce mümin Ahmet, mümin Aişe yani mümin insan yaşı ne olursa olsun konumu ne olursa olsun toplumdaki kimliği ne olursa olsun onun Allah tarafından e, kabul edilmiş bir ağırlığı vardır. Toplum içerisinde bu ağırlığı boşa çıkarmak bir e, suçtur. Neden? Yani nöbetçi tutuyorsun, gece bekçisi tutuyorsun yangın çıkmasın diye. Tam yangın anında uyuyormuş orada. Evet. Yani şeytan sürekli yangın kıvılcımları salıyor. Bir tek bir yerde mümin boş bulunuyor. Orada Allah adına haramdır bu. Yapmayın bunu. Bu yanlıştır. Demesi gerekiyor şüphesi delilik yapması gerekmiyor. Ama en azından kıyamet günü oradaki yanlışlığa karşı aldanmış bir çocuk aldanmış bir genç aldanmış bir kadın erkek e, kıyamet günü kimse orada bir tepki göstermediği için ben yanlış olduğunu bilmiyordum deme mazereti oluşuyor. Yani. Ama bir mümin çıkıp bu yanlıştır bunu yapmamamız lazım bu bizim dinimize aykırıdır dediği zaman Allah adına tebliğ yapılmış oluyor orada. Evet. Yani buradaki eee <gülüyor> kimsenin kınamasından korkmaz. Tekin <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de ellezineyubelliguna risalati'llahi ve ve la yakhşavuna ahaden illallah. Allah'ın dinini tebliğ edenler sadece Allah'tan korkarlar. Allah'tan başkasından çekinmezler. Bu bu ayetin tam, tam sizin e, anlattığınız çerçeveyi ifade ediyor. Yani ya mümin bana ne ben cennete girerim gerisine karışmam diyecek. O zaman nasıl cennete girecek? Bencillerin yeri değil cennet. Demek ki hocam ben şunu anlıyorum. Şimdi siz bu ayeti öncelikle e, tebliğ noktasında bir duruş ortaya koyma, İslam'ın hükmünü ifade etme. Onu ifade ederken Kınamaya e, aldırış etmeme noktası. Kınama muhakkak olacak. Ee, Çünkü karşı taraf e, var, iblis var. Yani oradaki sorumluluk bizim Allah'a karşı sorumluluğumuz. Ya Allah'tan çekineceğiz kıyamet <gülüyor> günü hesap soracak diye. Evet. Ya da etkin veya yetkin bir kişiden, makamdan çekineceğiz burada hesap soracak diye. Belki buna devam edeceksiniz ama hocam. Burada ayetteki şeylerden birisi de, yani İslam'ı yaşarken kınamalarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani onu yaşarken de ya diyelim ki bir yerde namaz kılmanız gerekiyor. Ya yani namazın vakti girdi, geçiyor ama içinde bulunduğunuz ortam namaza yabancı bir ortam. Sizi yargılayacak, aa sen de mi namaz kılıyorsun Veya diyecek. Veya toplantımız acil diyecek. Yani toplantımız acil diyecek. Yani evet. sen de mi namaz kılıyorsun gibi bir yargıya muhatap olacak. Şimdi o tarz yaşama söz konusu Hocam. olduğunda... E, Mesela bizim gibi kafaların karıştığı toplumlarda, Müslüman toplumlarda bile bu tür dışlamalar olabiliyor. Yani burada ki kınama, kınanma duygusu, ondan korkmama, endişe etmeme, ona aldırış etmeme. Buraya da biraz temas etsin. Mümin iki türlü konuşur hocam. Evet. Ağzıyla konuşur, eylemleriyle konuşur. Davranışlarıyla, Davran eyle, davranışlarıyla evet. konuşur. Ben bunu çok eski derslerimizden birisinde örneklendirmiştim. Mesela benim evime misafir geliyor. Evet. Ev sahibi benim. Akrabalardan veya uzak misafirlerden birisi geliyor. Ezan vakti okunuyor. Buyurun camiye gidelim diyemiyorum. İse eğer. Hmm. Bu bir sıkıntı. Namazımı nasıl tebliğ edin? Diyemiyor anladım? isem. Diyemiyorum dediniz sanki siz Yok. demiyormuşsunuz gibi. Halbuki diyemiyor, diyemiyor isem. isem. Ha. Diyemiyor isem eğer. Evet. Yani namazımı ben bir defa kabullenemedim demektir. Evet. Yani ben çok doğal bir ihtiyacım olan, e, affedersiniz mesela tuvalet ihtiyacımı, bir dakika müsaade ederseniz ben tuvalete çıkıyorum veya başka bir yolla söyleyebiliyorum da, namaz vaktimiz geldi nasıl söyleyemiyorum. Evet. Bunun mesela bilhassa e, yabancı toplumlarla muhatap olan e, kardeşlerimizin, mesela kadınlarla tokalaşma, Evet. namahremle tokalaşma meselesinde ya ben nasıl söyleyeceğim şimdi hı hı. yani tokalaşamayacağımızı halbuki belki de karşısındaki insan İslam'da böyle bir kural varmış ne kadar güzel diyecektir bekliyordur belki, belki de bekliyordur. Ee, benim bir kere karşıma geldi ee, Müslümanlara ait olmayan bir medya kurumuna bir program için gittim özellikle müdür baktım bilinçli bir şekilde elini uzatıyor bana müdür hı hı. hanım hı. Ben de dedim ki... ...bizim hassasiyetimizi biliyorsunuz dedim. Biz dedim... ...tokalaşmamız söz konusu değil dedim. Çayınız nerede sizin dedim. Çayı vermemek için oyalıyor olmayasınız bizi dedim. Bu espirim konuyu kaynattı. Evet. Bayan dedi ki sonra... ...doğrusu dedi... ...ben tokalaşmak için uzatmadım elimi dedi. Ne refleks göstereceksiniz onu merak ettim dedi. Evet. Demek ki hafif gafil davransan orada... ...sizin... İslam'daki duyarlılığınızı test etmek istedi kadın. Yani. Sonra teşekkür etti bana. Evet. Ee, yani baktım kasıtlı değil. Yani senin dinin sana, benim dinin bana mantığıyla evet. yaşıyor hayatını. Ee, ama ben orada bir hafif taviz verseydim onu kullanacaktı demek ki. Kullanacaktı. Bu şeyi bir tahlil edin isterim hocam. Yani nasıl bir psikoloji? Mesela bu kınanmaktan endişe etmek... Nasıl bir psikoloji? Müslüman oraya nasıl giriyor? Yani onu biraz tahlil edelim. Bazen yani çok yaşanan, bizim toplumumuzda da çok yaşanan, yani işte dediğiniz gibi diyelim namaza gidelim, namaz vakti diyememek. Yani tabii ihtiyaçları söylendiği kadar rahat, dini bir zarureti söyleyememek. Biz bir yani... Genel bir şey mi oluşuyor böyle? Genel bir kamuoyu mu oluşuyor bu noktada Peki, ki iki evet. nokta var hocam. Birincisi biz bir kalp taşıyoruz ve bu kalbimizin kapasitesi var. Evet. Mesela 1000 watt'lık bir kalp taşıyoruz diyelim. Bunu Allah sevgisi ve korkusuyla doldurdun mu? Bütün dünya karşına geliyor ve hiç etkilenmiyorsun. Sende o insanlara ait korkuya dair bir yer yok. Ölümü öldürmüş birisini neyle tehdit edeceksiniz? Evet. Sevgiyi Allah'la doldurmuş kalbine Cehennem korkusundan başka bir korkusu Olmayan biri Halid bin Velid oluyor evet. Selahaddin oluyor Bizde e, Boşluklar var kalbimizde Çok Hava iyi. boşlukları var evet. O boşlukları imanımız Cihat heyecanımız Cennet umudumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Havzu Kevserinde bulunma umudumuz Doldurmadığı için Ya da Rabbimizin her şeyi Azametci, ...kuşatıcı... kuşatıcı. Öyle, ya ...bizi biz yapalım... ...yani ayetel kürsiyi her namazdan sonra okuyoruz ama... ...keşke bir kere okumuş olsak da... ...yüreğimiz onunla dolmuş olsaydı... Evet. ...yani allah Teala ayetel kürsüdeki gibi... ...vesi'a kürsüyü hussemâvâtu vel ard... ...diye tanısaydık evet. keşke... Evet. ...o zaman hocam... ...güldüler, ağladılar, çatladılar, patladılar... ...bir şey olduğunu hissetmeyiz biz... Evet. ...yani... Kalpte boşluklar var, hava, türbülans yapıyor kalbimiz o esnada. Yani uçağın böyle pat diye düştüğü gibi anında düşüveriyoruz... veriyoruz. Bu bir. Evet, çok önemli. Bu bir. İkincisi insanız hocam. Evet, kemik, ilik, kas ve kan böyle şeylerle dolu vücudumuz ve Rabbimiz bir zafiyet üzere yarattı bizi. Eşimize karşı zafiyetimiz var. Çocuğumuza karşı zafiyetimiz var. Paraya karşı zafiyetimiz var. E, ...makamlara karşı zafiyetimiz var, yaşlanmaya karşı zafiyetimiz var, yani zayıfız, insan zayıf yaratıldı. Zayıf yaratıldığı için toplum halinde yaşamaya mahkum insan, mesela insan e, güzel giyinmek istiyor... Ama kendi ceketini terzi dikemiyor, başkasına diktirmesi gerekiyor. Hep birbirimize muhtaç yaratıldır Allahu Teala. Bu yaratılış tarzımız böyle. Toplum halindeyiz. mecburuz. Evet. Münferit yaşayamayız. Evet. Münferit yaşadığımızı zannederiz, yaşayamayız münferit. Buradan Şimdi, nereye geliyoruz? Buradan şuraya gelip birbirimize muhtaçız biz insan olarak, toplum olarak. Bizim bu muhtaçlığımız karşımızdakini yok kabul etmemeyi gerektiriyor. Yani karşımdaki yok değil. Mesela bunun en canlı örneği Allahü Teala kafirlerle komşuluk yapmayın, kafirlerle ticaret yapmayın buyurmuyor bize. Niye? Yeri gelecek bir gün kafirle de komşuluk yapacak. İç içe olabilecek. Mecbursun. Yani Medine'de bile Müslüman olmayanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Evet. Yani niye? Onları dışladığın zaman hayat aksar. Aksadığı için de allah Teala kafir olmasın yaşadığınız yerde demiyor. Kafirden üstün yaşayın, muhtaç olmayın ona diyor ama yeri geldiğinde kafir de bulunacak. Toplumda kız alıp verme yeri gelecek olacak yani. Onların kızını alabiliyorsun, bir Yahudinin kızını alabiliyorsun. Gelin olarak veya hanım olarak her neyse. Dolayısıyla birbirimize muhtacız ya. Bu muhtaç olmamız da bir zafiyet doğuruyor. ...karşındakinin tokatından korktuğu gibi insan... ...makamdan çekindiği gibi... ...karşısındakinin göz bakışları da rahatsız ediyor. Peki bu niye mesela... Ee... Bunun sonucuna geleceğim... Evet. ...ya toplum mümin bir toplum olacak... ...dolayısıyla Allah adına konuşurken çekinmeyeceğim toplumdan... Güzel. ...ya da mümin Allah adına konuşmanın risk taşıdığı bir toplum olacak... O zaman da yine iki sonuç olacak. Yani iki ihtimal var İki diyor. ihtimal var. Evet. Bu iht bir tanesi Medine'de yoktu mesela Ömer elinde asasıyla dolaşıyordu. Allah'tan başka kimden çekinecek? Zaten Allah'ın hükümran olduğu, şeriatının hükümran olduğu bir şehir Medine. Yani Medine toplumunda bir Müslümanın kınanması diye söz bir şey konusu söz konusu, olmaz. konusu değildi. Ama Mekke Mek Mekke'de vardı Medine'den sonra oldu Bağdat'ta oldu evet. Bağdat'ın zayıftı 300 zamanlar oldu. Sultan Fatih gününde Papazlar kınanmaktan çekiniyorlardı İstanbul'da evet. Ama Viyana'dan döndükten sonra e, ikinci defa döndükten sonra Kanuni Müslümanlar artık bir yanlış Yapıyoruz mu diye çekinmeye başladılar İstanbul'da bile evet. Yani bu bir toplum meselesi O zaman Müslümanın yani Şöyle diyebiliriz belki Kendi Medine'niz olursa İzzet sizde olur. Bu doğal bir şey tabiat bu yani. Evet, böyle, evet. böyle bu. Yani çok affedersiniz belki kötü bir benzetme olacak. Tilkiler, çakallar ormanda herhalde ürpererek dolaşmıyorlardır. Ama şehire indiği zaman bir tanesi kaçacak delik arıyor. Şehir onun toplumu değil çünkü. Evet. Yani bu eğer oluşmuyorsa Medine'yi kuramadıysan sen Medine'de yaşamıyorsan Müslümanın tek çaresi şudur. Kendisini, ailesini, vakfını, tarikatını nerede yaşıyorsa mini bir toplumu kabul edecek. Ceketini giyip bakkala bir şey almaya giderken soğuktan korunup geri geldiği gibi şehirde dolaşacak mümin. Elini kolunu sallayarak sana ait olmayan şehirde akide açısından diyorum. Sana ait olmayan şehirde hürmüş gibi dolaştığın zaman eziyor seni o şehir. Mesela çok basit bir örnek. Dikkat ederseniz mesela çarşaflı tesettürlü hanımefendilerin e, genç kızları yanında dolaşırken e, o annenin heybetiyle dolaşamıyorlar. Çünkü anne işte 40 yaşına gelmiş mesela baba 40 yaşını geçmiş olgunlaşmış sakalını bırakıyor şalvarını giyiyor. Yani kıyafetinden neye toplum ne derse desin. Yani biz köprüyü geçtik gibi düşünüyor. Çocuğa bunu aşlamak o kadar kolay değil ama çocuk okulda muadilini görmüyor bunun. Oynarken muadilini görmüyor. Televizyonda muadilini görmüyor. Bilgisayarda sadece eğlence konusu olarak örtülü sakallı insanları belki izliyor. Dolayısıyla çocuk o algı operasyonundan kurtulamadığı gibi tam da yağmurun altında tutulmuş gibi algı operasyonunun altında duruyor. Yani sanki... Annesinden, babasından utanma gibi zaman zaman e, durumlar tabii, tabii. ortaya çıkıyor değil tabii. mi? Mesela annelerin şikayetlerinden biri bu. E, kızım arkadan gelmek istiyor diyor. Beraber yürümek istemiyor. Niye? E, Tabi bu annenin kabahati büyük oranda yine. Yani namazı öğretir gibi toplumun içinde Allah'ın imanıyla aziz olmuş bir mümin olarak yürümeyi öğretmezsek zamanında. Biz... Biz deyip böyle gür bir sesle biz Allah'a iman ettik. Ahiret için varız. Bu dünya bizim köprümüzdür. Aziziz burada biz. Allah'ın aziziyiz. Değilmişti evet, Diye etmemiz <gülüyor> lazım. E, yani e izze azille şeyini de işlerken o zaman bir izzet eğitimi de gerekiyor. Gerekiyor. Gere biz eminler evet. biz demelidirler. Biz bu ailede Allah'a iman ettik. Bu apartmanda biz Allah'ın şeriatını, dinini, İslam'ın ahlakını, tasavvufun nezaketini temsil ediyoruz. Biz ince ayarlıyız, kaba ayarlı değiliz diye. Tabi bunu bir kere bir perşembe akşamı nasihat etmek de olmuyor bu. Yani çocuk iki yaşından itibaren bunu hissetmeli. Mesela çok basit bir misal. Her türlü akraba evimize geliyordur. Evet. Mesela iki teyzemiz var. ...bizim üç tane çocuğumuz var... ...teyzeleri ziyaretimize... ...biri mahremiyete dikkat eden... ...tesettürlü, selamla giren... ...salavat getirerek tokalaşan... E, ...kalkmadan bir aşişerifi okuyalım... ...diyen bir teyze mesela... Evet. ...bu geliyor... E, ...bir teyzemiz de var... ...bu teyzemiz de geliyor... ...aa bunu niye yapmadınız, bu çocuğu niye şuraya vermediniz... ...bu çocuk daha erken namaz niye kıldırıyorsunuz... ...diyor... Evet. Yani, ...şey deyimiyle modern bir teyze... Evet. ...geliyor diyelim... Biz sığır rahimden dolayı ikisini de eve alacağız. Evet. Ya da almak zorundayız yani. Yani şey, diyelim dindar bir aileyiz, modern teyzeye almamak gibi bir durum ee, olmaz. Şu sığır rahim bu. Evet. Ee, biz de gideceğiz <gülüyor> gerekirse. Evet. Ama o teyzenin modern olmayanı, e, manevi kimliğiyle öne çıkan teyze bir defa öbüründen daha fazla hediye, çikolata getiren bir teyze olmayı düşünecek. Evet. Çocuklar onun keşke her hafta gelse Diye beklesinler evet. Bunu o teyze düşünmeli İki O teyzeler gittikten sonra evimizden O mübarek teyzemiz Gittiğinde Benim iki gün Üç gün o gündemi taze Tutmam lazım Çocuk o sahneleri unutmasın Benim ona daha saygı gösterdiğimi O teyzenin bizi daha fazla sevdiğini Ne oluyor Algı düzeltiyorum çocukta Evet. öbür teyze gittikten sonra da kapıyı kapattık mı gündemi mümkün olduğu kadar aleyhinde konuşmadan tabi çünkü <gülüyor> teyzelerin, teyzelerin aleyhinde konuşmak çocuklara karşı eğitim hatasıdır Doğru. büyükler birbirleriyle ilgili konuşmaları çocuklara yansıtmamalılar hatta niye böyle geziyorsun sen bizim akrabanın yüz karısısın bile çocuğun yanında denmemeli çünkü şeytan çocuğa bu sefer daha sempatik olanı sevdirir Teyzem evet. haklı niye dokunuyorsunuz teyzeme Dedirdir. E perişan oldun sen. Çocuk kurtarmaya evet. çalışırken çocuk da gitti elden olur. Bu sebeple anne baba becerip salih örneği, kaliteli örneği hep çocuğun gözünde canlı tutacak. Böylece biz dinimizle izzet bulduğumuzu, şeriatımızla dik durduğumuzu, tarikatımızla tasavvufumuzla İslam'ın adına bulunduğumuzu hissettirmiş oluruz. Evet. Eğer bunu yapamazsak, bu sefer işte çocuğumuz, ben tesettürlüyüm, sakallıyım diye, siz gidin ben evde kalmak istiyorum diyecek, bizimle misafirliğe de gelmeyecek. Evet. Neden? Çünkü misafirliğe gittiğin yerde o çocuğun zor duracağı anlar olacaktır. Ee, çocuğun oyunundan, ikramlarına kadar her şeyde bu farkı düşünürsek biz, 10 sene sonra çocuk... Anne çok taviz veriyorsun sen bile der. Daha radikal biri olur. Daha genç heyecan var çocukta çünkü. Evet. Yani bizde elli yaşında geldiğimiz noktaya çocuğumuz on beş yaşında gelebilir. Çünkü onun kalp atışları daha yüksek bizden. Görmüyor muyuz gençler İslam'a ısındığı zaman kitap okuduğu zaman ihtiyarlara taş çıkartıyorlar. Evet. Yani ihtiyarlar mahcup oluyorlar gençlerin yanında. her yerde Daha diri öyle. yaşıyor. Daha diri idrak <gülüyor> ediyor. Ashab-ı kiram hocam. Evet. Ashab-ı Kiram gençleriyle cihat ettiler. Yani İbn Abbas radıyallahu anh ne diyor? Bedir'de diyor. Ee, gençler diyor taktuk kılıçlarla vururken ihtiyarlar çadır nöbeti tutuyorlardı diyor. Evet. Yani o bir mana için bunu söylüyor Hı -hı. tabii. Allah evet. hepsinden razı olsun. Ama hakikat böyle. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere itimat etti. Evet. Ee, bu bugün biz gençleri bu algıdan nasıl kurtarıyoruz derken ...hafif bir program yapabilsek... ...onlar bizi bu algı operasyonundan kurtaracaklar... ...yani gençler bir umuttur aslında... ...daha izzetli... ...onu kuşanırken daha izzetli olacak... ...ama bunu beceremeyip de... ...baskı yaparsak... ...mesela sekiz yaşında çocuğa çarşaf giydiriyorsun... ...ne olduğunu anlamıyor çocuk... Ya ...bu o çocuğun ileride... ...açılıp saçılması anlamına gelecek... ...yorsa psikolojisi bozuk... ...bir tesettürlü kadın olacak... ...bunlar yanlış şeyler... ...yani cebir... Kullan, ...kullanma... ...devletin görevidir... ...anne baba cebir kullanmaz... ...anne baba yüreğini kullanır... Evet. ...dilini kullanır... ...gözlerini evet. kullanır... ...bir anne... ...sevgimi azaltırım türünden bir tehdidi... ...tokattan güçlü bilmelidir... ...tabii bu ya operasyon... ...çocuptaki... Çocuğa, evet. ...çocuğa karşı... ...nasıl eşler... ...sevgiyi birbirlerine karşı sürekli olarak... ...silah kullanıyorlar yani... ...sevgimi kaybedersin... He. Demeye hı hı. getiriyorlar Ailede bu eğitim böyle olacak Buraya nereden çıkıyoruz biz Allah yolunda niye çekiniyoruz hı hı. Ee, Niye toplumsal bir baskı Hissediyoruz dedik İki şey dedi Birincisi kalp potansiyelimizi Allah cennet cehennem doldurmuyor evet. Hava boşlukları var ...olayla karşılaşınca uçağın... E, ...türpülansa düştüğü gibi düşüyoruz orada biz. Sonra pişman oluyoruz. Ya bu adama söyleyecektik bu lafı diyoruz. Ama iş işten geçmiş oluyor. Söyleyecektin ama söyleyemiyorsun. Şunu da şey yapalım hocam? Bu kınayanın... ...kınamasından etkilenme... ...durumu. Etkilendikçe ne olur ki? E, böyle bir ikaz yapılıyor... ...Rabbimiz tarafından bize. Yani... Diyelim ki e, ya kınanıyor. Adam da ondan etkileniyor. O kınayanın tavrına göre kendi davranışlarını ayarlıyor vesaire. Ne Şimdi olur? Sıfır etkilenme bir defa mümkün değil. Evet. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bile rahatsız oldu akrabalarının yaptığından, toplumdan evet. rahatsız oldu. Sıfır etkilenme iddiası Get getirmiyor ayetimiz. Evet. Ama ne getiriyor? Amelimize yansıması sıfır olmalı bunun. Yani bir tür... ...topraklayacak, elektrikte topraklama... ...diye bir şey var evet. ya... ...tepkiler gelecek, rahatsız olacağız... ...içimize gömeceğiz onu... ...sözümüzü etkilemeyecek, mesela ezanımızı... ...kısmayacağız, rahatsız oldular... ...diye, kınadılar diye... ...mesele kınıyorlar diye... ...kadın tesettüründen taviz vermeyecek... ...kınıyorlar diye... ...çocuğunu Kur'an eğitiminden geri almayacak... amelimize yansımaması... ...lazım bunun, yoksa insan olarak... ...mümkün mü... Toplumdan etkilenir. Bırak toplumu. Bebek bile hafif bir ağlasa insanın neşesi kaçıyor. Peki amelimize yansıdığında ne olur hocam? İkiz, yani ikiz, yansıya yansıya ne olur? Bence onu da ortaya koymak lazım ki bu yansıma, asıl risk ortaya çıksın. Bu yani. yansıma akidemiz açısından olursa billah, imanı kaydırır. Hani şöyle de deniyor. Yani inandığınız gibi yaşamazsanız Yaşadığınız Akide, gibi inanmaya başlarsınız Tarihteki en büyük örneği Ebu Talip'tir Bak e. Radıyallahu anh diyemiyoruz Ebu Talip evet, için evet. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Ya, amcası Resulullah Ya hocam ne amcası Ebu Bekir Radıyallahu, An Radıyallahu anh'dan daha fazla hizmeti var Efendimiz'e ...o ilk Mekke'nin o zor günlerinde... Tabii. ...Ebu Bekir radıyallahu anh 23 yıl... ...2 yılda sonra 25 yıl efendimize hizmet etti... Evet. ...Ebu Talip 40 yıl hizmet etti hocam... Evet. ...40 yıl dedesinden 5 sene... ...5 yaşındayken dedesinden aldı onu... Ee, ...yani 40... ...43 yıl hatta böyle bir yıl fazla olsun diyelim... ...43 yıl... iki kere Ebu Bekir kadar radıyallahu anh... Evet. ...hizmet etti ya bu... Bu kadar olur bir insanın bir insana hizmeti, vefası ve sadakatle böyle tamam harçlık vererek falan değil. Gel oğlum harçlık vereyim sana falan değil. Bir baba, bir hami, bir koruma gibi durdu. Ama bu kınayanın kınamasından etkilenme hastalığı Ebu Talib'i batırdı. Yani Mekkeli kadınlar Ebu ne Talib bana? ölümden korktu diyecekler. Babalarının kültüründen ferahat etti diyecekler. diyecekler. Bu diyecekler. ...derler lafı... Evet. ...Ebu Talib'in... Zehir hocam... ...Ebu Talib'in imanına mal oldu... Bu işte kınayanın şeyi zehir yani... O ...diyecekler... Bu zehirden ziyade kurşun gibi bir şey evet. yani... ...anında öldü Ebu Talib'i... ...şimdi ne hasret yaşıyoruz biliyor musun... ...Radiyallahu anh derken şöyle bir... ...yağlarımız erirdi yani... ...çünkü ya. Peygamber Efendimiz ayakta tuttu... Evet. Ya yani ...o kadar emek boşa gider mi ya... Evet. ...o kadar emek... İşte bu kınayanın kınaması imanla ilgili bir boyut alınca ölüm. Evet, maazallah, maazallah. Evet. Amel açısından da etkileyebilir. Mesela kadının tesettürünü etki eder. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Şimdi hanım Müslüman hanım efendiye diyorsunuz ki ya bu üstündeki kıyafet tesettür. Evet. Bunda hiç tereddüt yok. Hususi Ta ayak topuklarına kadar inmiş bir pardüsü, baş örtü rengine varıncaya kadar seçilmiş belli. Fakat senin bedenin 36 numara, sen 34 numara giymişin. Çok kötü teşhir ediyor seni bu. Evet. Çok kötü teşhir ediyor. Yani daracık oldu mu? Tesettür olan şey. Bunu herhalde sen gençken aldın, ihtiyarlayınca hala giyiyorsun mu? Deyince diyor ki: "Yok, yeni aldım ama e, oradaki tezgahtar dedi ki: Abla bu seni ihtiyar gösterir dedi diyor. Evet. 36 numara alırsan ihtiyar gösterir dedi diyor. Algı bu işte hocam. Evet. Ya Allah bunu bol giyin. Bedenin belli olmasın. Buyurduktan sonra tezgahtar sana bu seni ihtiyar gösterir dese ne olur? Morkta gösteriyor desene ne olur? <gülüyor> yani bu da evet. ne oldu? Evet bu imanı gitti bu kadının diyemeyiz. Bu evet. laubalilik olur. Böyle bir şey evet. denmez. Ama bu cazın amelini etkiledi bu. ...amelini etkiledi. Amelini etkilemesinin... ...düzeyi Allah ile onun arasında... ...bir şey. Yani belki vicdanı sızlıyordur... ...Rabbim affet diyordur. Bu hakikaten mağfiret umulur bir şey. Ne olacak bu kadar dese... Bu, bu, bu, ...bari giyiyoruz işte... parça giydik daha ne istiyorsun deyince... ...bu da imana doğru kayacak bu sefer. Evet. O yüzden... ...her halükarda biz... ...toplumu adam yerine koyup... ...algıya karşı... ...kınamaya karşı... Allah bizimle, Rabbimin rızası burada ee, dediğimiz zaman imanımız ortaya çıkar. Ben çok daha canlı bir e, operasyon vereyim. Mesela beraber oturduk, e, önümüze yemek geldi. Doktor bana A yiyeceğini, de B yiyeceğini yasakladı. Evet. Veya ikimize de A yiyeceğini yasakladı diyelim. Şimdi eğer insan bir kere o dedik ya kalpte boşluklar varsa, hava boşlukları varsa ya bu A yiyeceği ikimize de yasak. Ahmet abi bir dilim zarar etmez değil mi? Ha zarar etmez. Hemen otomatik doktor oluyoruz orada. Kendi doktorumuz evet, evet. oluyoruz. Birbirimizin zararına çalışıyoruz. Ya bir kaşık daha ne olur? Zaten bir kaşık aldın mı? Onun tadına daha mağlup oluyorsun. Ondan sonra öbür gün doktora. Evet. Yani doktorlarda keramet sahibi olalar. Ne yediğimizi anlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, laboratuvarda kerametleri oluyorlar. Evet. <gülüyor> ne yediğimizi anlıyorlar. Bu bir algı hastalığı işte. Ya kardeşim bana doktor bunu yasakladıysa ben bunu yemem. Arkadaş hatırına niye hastanelik olayım ya? Burada şu da var hocam. Yani e, kınanmaktan siz tesettür örneğini verdiniz. O, yemekte verdim hocam. Yemek yemekte verdiniz. Birçok hayat alanında bunlarla karşılaşılabiliyor. O zaman diyelim tesettürden kısıyorsunuz. Değil mi tesettürden kısıyorsunuz namazdan kısıyorsunuz diyelim ki e, ekonomide hayatın içindesiniz oradan kısıyorsunuz Aa, bu zamanda sen faizsiz işlem mi yapıyorsun falan değil mi bu nasıl ekonomi mobilya alıyorum fazladan Faiz <gülüyor> gibi yani o zaman azalıyor değil mi insanın hayatındaki İslami iradesizlik rasa... bu Evet. bir defa yani verdiğim örneklerden şunu anlatmak istiyorum hocam hep meseleyi böyle ibadetimiz, imanımız açısından değil. Ya insan olarak da irademiz zayıflıyor. Ben evime aldığım mobilyayı ne derler, nasıl alıyor insanlar diye alıyorum. Nasıl kullanacağım? Bana ne kadar lazım diye almıyorum ben. Kendi kendim olamamak. Ben ben benim için değil toplum için varım. Ya evet. ben sünger değilim ki isteyen istediği gibi beni essin. Evet. Ben irademi kullanamıyorum. Evet. Eğer başkalarının iradesini üzerimde hükümran yaparsam Evet. Ya meselemiz sadece tesettür meselesi değil Sofrada da etkiliyor bizi bu evet. Evimizin mobilyasını yani da etkiliyor Yani diyelim ki sağ elle mi yiyeyim Sol elle mi yiyeyim Yani bu ortamda Oturduğum masada Herkes sol elle yiyor İşte adab-ı muaşereti O onların diyelim ki Biz orada ya acaba sağ elle yersem Ne olur gibi bir telaşa Düştüğümüzde bir o işte kınayanın kınamasının baskı alanına giriyor. Ben burada giriyoruz. bir örnek vereyim istersen. Sonra bu irade ile ilgili evet. hadis-i şerifler var. Onları söylemek istiyorum. Bir gün bir e, yemek için bir lokantada bize ikramda bulunacaklar. Baktım oturduk. Garson geldi. Kaşıkları diziyor. Hı? Bıçağı sağ tarafa koydu. Çatal kaşığı öbür tarafa koydu. E, Hacı abi ne içersiniz yemekte dedi bana. Dedim hacıya benziyor muyum dedim. Dedi ki çok da benziyorsunuz. <gülüyor> değil misiniz kusura bakmayın dedi. Evet. Yok dediğim doğru da benim adım hacı değil ama dedim. Madem ben hacıyım. Müslüman olduğumu anladın. Niye dedim kaşığı çatalı, çatalı sol tarafa, koydun, sol tarafa koydun, koydun. Abi kural o dedi. <gülüyor> dedim benimki de kural. Ben Müslümanım dedim. Bilmiyor musun sen Müslüman sağ elle yer dedim. Biliyorum ama dedi patrona söyleyin size onu dedi. Ee. <gülüyor> ben de kalktım yemekten sonra patronu dediği kimseyi buldum. Dedim ki bak dedim. Ben böyle bir konu oldu. Sizin garsonunuz patrona söyle onu dedi dedim. Çok doğru söyledi. Siz niye tembih etmiyorsun? Söyle Müslüman olduğu yüzünden belli olanlar geldiğinde onun kaşığını sağ tarafa koy. Madem müşteri memnuniyeti ben böyle memnun oluyorum kardeşim dedim. Sonra hocam Müslüman bir ülke. Değil mi? Türkiye. İsek... Ya isek yani burada ki ya Müslüman'ın sağ elle yiyeceği kural olarak o olmalı sol elle yemek isteyen desin yani ben sol elle yemek istiyorum ama hocam burada asas söyleyeceğim şey o patron bana dedi ki beyefendi önce teşekkür ediyorum size dedi müşteri olarak değil Müslüman olarak teşekkür ediyorum dedi. Güzel. ama dedi ben burada ilk sakallı görmüyorum dedi daha önce de sakallı gördüm dedi e, siz, para söyler. siz parazitlik yaptınız dedi Evet. Kötü parazit mi dedim. Yok görüntüsü bu dedi. Ama dedi ben şimdi öğreden sonra toplayacağım dedi. Bütün personelimi. Bunu söyleyeceğim dedi. Sevabı da sizin olsun dedi. Güzel. Ama bu cümle benim dikkatimi çekti. Ben ilk sakallı görmüyorum bu lokantada demek ki... dedi. E demek ki ben ses çıkarmadığım için gürültü yapanın sesi ses zannedilmiş. Evet. evet. Bu benim kabahatim. Evet. Yani dik duramama hastalığı benim kabahatim. Evet. evet. Burada hocam e, Tirmizi'yi ve İbn Macide rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Bütün bu evet. konuştuklarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çatı altına alıyor. Tirmizi'de 2191. hadis-i şerif belki e, bakanlar merak eder. 4007. hadiste İbn Macide. Ebu Said el Hudri radıyallahu anh diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı bugün. Konuşmasında çok şeyler söyledi de bir bölümü şuydu." diyor. "Efendimiz buyurmuş Hı -hı. ki: ...sizden bir adamı... ...insanların ağırlığı... ...hak bildiğini söylemeye... ...engellemesin. Evet. Zaten insanlar hafif kalıyorsa sen üstteysen konuşuyorsun. Evet. Bir sorun yok. Asıl sorun toplum senden daha güçlü. Evet. Rakiplerin senden o, daha güçlü. Onu hissediyorsun. Evet. Hissediyorsun. Bildiğin hakkı... ...söylemekten sakın çekinmeyesiniz. Buyurmuş. Sonra... Bah, Ahmet tamam, bin tamam, Hambel'in tamam. Medya terbiyesi Medya. Hak biliyorsan <gülüyor> Ama hocam tabi şüphesiz bu Şimdi başka bir hadis daha var Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ee, Müslüman buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün, Müminin kendisini perişan etmesi Doğru değildir buyuruyor Diyorlar ki ya Rasulullah <gülüyor> e, Nasıl perişan nasıl eder mümin kendisini Buyuruyor ki ...kaldıramayacağı şeyin altına girer... ...diyor... Hmm. ...yani paldır... ...bu hadisi şerif de hocam... de 2254. hadisi şerif... ...demek ki bir denge üzerinden... ...mümin tavır gösteriyor... ...mesela tavır e, benim garsona yaptığım gibi... ...nezaketle muhatap oluyor... ...bir hayrı düzeltiyorum orada olur... Babaysan bu biraz daha ağırcı oluyor. Anneysan daha ağırca oluyor. Siyasi bir yetkin varsa yetkini kullanıyorsun. Hiçbir yetkin olmadığı bir yerde ricada bulunuyorsun. Ama her halükarda bir tepki gösteriyorsun. Hiçbir rica bulan, ricada bulunacak pozisyon da yoksa. Yani lütfen böyle yapma. Mesela Moskova'da mecburen istasyonda bulundun. Bir yanlış yaptın. Ne diyeceksin orada? Yani Moskova'da dil bilmiyorsun. Vatandaş değilsin, bir şey değilsin. Orada da ne istiyor allah Teala? İçinde bir kaynama olsun buna karşı. Kalben buğuz dediğimiz. Kalben, kalben buğuzun olsun. Ya bir delge üzerinden. Mu? Yoksa deli dumrul gibi atlama değil bu. Hı hı. Deli evet. dumrul gibi değil. Ee, Bu Said Radiyallahu anh'ın biraz önce okuduğumuz hadisinin Ahmet bin Hanbel'de başka bir uzantısı daha var. Orada da 11.255. bin hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'de ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz bir yerde bir söz söylemesi gerektiği halde o sözü söylemeye çekinerek kendini rezil etmesin buyuruyor. Çekinerek Demek ki mümin konuşması gereken yerde, şartlar oluştuğu halde konuşmuyorsa kendisini eziyor mümin orada. Hadis-i şerif La yehkiranna ehedukum nefsehu. Sizden biriniz nefsini rezil etmesin, şahsiyetini öldürmesin bir yerde. Evet. Tahkir etmesin Tahkir kendisini. Etmek. Sonra diyor ki abi kıyamet olduğunda da Allah ona diyecek ki kulum sen filan yerde Söylemen gereken bir hak vardı niye o gün konuşmadın hmm. diyecek. O da diyecek ki, Rabbim çok kalabalıktı insanlar çekindim insanlardan diyecek. Hmm. Anlatılıyor bu. Hadis Hadisi şerifte hmm. Ahmet bin Anbel'in hadisinde. Evet yani manzarayı her zaman yaşanacak manzara Man o gün Günü birlik bir olay. Ortaya konmuş. Bunun üzerine allah Teala buyuruyor ki bendim asıl korkulması gereken. Ya. Benden çekinecektin sen. İşte o ayet-i kerimede de o var değil ya. mi? E, tabii. Yani benden başkasından korkulmasın <gülüyor> La ya'şavuna ehaden illallah. Hi ancak Allah'tan. Allah'tan korkacaksın. Ve kefa Allah ya. yeter çünkü size. Ya. Ama bu hava boşluğu olmayan kalpler için geçerli. Hava boşluğu oldu mu? Orada türbülans yapıyorsun, düşüyorsun muhakkak. Buradan şu noktaya geliyoruz üstadım. Mümin muhakkak konuşacak. Bu konuşması sözüyle olacak. Ameliyle, tavırlarıyla olacak. Hiçbir şey yapamadığı zamanda Safrullah deyip orayı terk edecek. Terk edecek. Mesela mümin faizci bir bankayla ilişki içinde olur mu? Ya olmaz oraya girenin dini çıkar. Nasıl derim ben? Fatura ödeyecek en azından ya. Evet. Yani müminin bankasız bir hayatını tasavvur edemiyorum. Dolayısıyla bir hoca olarak bankaya gidenin vay haline kıyamet günü demiyorum. Niye ya bu bankaya niye Gittiğine göre değişiyor bu Ama şunu diyorum mümin Bankaya bilinçli bir şekilde Sol ayakla girer <gülüyor> O sol ayakla girmen Senin melekler tespit etsin onu Ama kapıyı açınca mecbur sol ayağına Rastladın o değil tabi Husus nasıl sağ aya ayağınla Ayakkabı giymeye çalışıyorsun Kapıyı açıp özellikle sol ayakla Bilinçli bir şekilde girmen Ne demektir kalbi buzdur. ...Rabbim ben fatura ödemek zorundayım. ...ben zorunda. mecburen giriyorum buraya... ...yani ben oğlum askerde... ...havale göndereceğim... E, ...haram bankalardan başkasının da şubesi yok orada... E, ...bankaya gidip işte yüz lira iki yüz lira... oğlum aşıp göndermem lazım... ...başka alternatifim yok benim... ...mecburum bu... ...bu bir mecburiyettir... ...dinimiz bize... ...biz bir şeyi yasak ettiysek din olarak... ...daha ölün onu yapmayın demiyor ki... ...domuz etine bile... ...yeri geliyor ruhsat veriyor allah Teala... ...domuz ki necasetliğinde... Zerre kadar şüphe yok. Yani ona bile bir ruhsat varsa e, bankaya da olur. E peki bu e, nasıl tespit edecek ya ...kalbin Kalbinle güne duruyor senin? senin? Kalbine danış. Kalp metreye bakacağız. Evet. Kalp metre imanını ölçüyor senin. Zaruret evet, miydi? Evet. Keyif miydi bu? Ama ben bu bankaya lanet olsun. ...buraya girdim ama Allah belanızı versin sizin... ...desem, benim paramı da göndermezler onlar da... <gülüyor> ...polisi arar... ...korsan bastı burayı der... ...uğraş işin yok ...bu de değil zaten... ...yani bir şey değil bir bu... ...pozitif bir şey değil... Yani, yani. ...hadis-i şerif ne buyurdu... ...mümin kendisini belaya atmaz... ...atmaz... ...yani evet. böyle niye... ...e bu bir hem tavır değil... Evet. ...hem kabaca bir hareket... ...ama benim kalbimdeki nefreti... ...melekler sol ayağıma atarken görürler... ...evet... Mesela bankaya girdin selamun aleyküm kardeşim denmez. Bankada çalışan adama selamun aleyküm denmez. İyi günler merhabalar bin tane söz var bir evet. tanesini söylerim. Niye selamun aleyküm demediğimi de melekler zaten zapt ediyorlar o damarlardan geçen kanda ölçüm yapıyor onlara. Evet. Dolayısıyla müminin her yerde konuşacağı bir sözü vardır konuşmasını bilecek şüphesiz. Farkında olacak. O zaman Müslümanlığının farkında olacak. İslam dışılığının farkında olacak. Değil o mi kadar? hocam? Yani, evet. Yani, Ölçüleri bilecek. Bunu yaptık mı mümin hem tedbirini alır hem Allah için konuşur hem Rabbinin rızası olacak şekilde söz söyler, tavır gösterir ama bunu özellikle camide hocalar e, konuşuyor konuşsun diye demiyorum. Şimdi çok enteresan dün bir Mail geldi bir arkadaştan. Ee, hocam şimdi dikkat edin. İşi gücünü bırakmış genç bir arkadaş. Ben onu tanıyorum. Belki 30 yaşlarında filan var. 1960'tan beri Diyanet'in okuttuğu hutbeleri incelemiş. Evet. Şimdi, akademisyen filan değil ama. Evet. İşini gücünü nereden bulduysa herhalde Diyanet'de... Ne, neyi merak etmiş? Neyi mi Diyor ki şeriat ve cihat davetiyesini ...hiç bulmadım sadece iki hutbede... ...nefis terbiyesi cihattır diye bir cümle var diyor. Evet. Diyanet gafil diyor. İşte ben mahkemeye <gülüyor> müracaat etmeyi düşünüyormuş. Diyanet dinimizi eksik anlatıyor diye. Evet ilginç. <gülüyor> Çok ilginç onun için. İlginç. Burada zikrediyorum. Şimdi, bunun farkında olmak da önemli hocam. O da bir İslam'ı bütün olarak görme... ...hassasiyetinin uzantısı yani. Şimdi ben bu kardeşime... <gülüyor> ...yani bu sorunun tabi... Ee, ...beni bir çanağa doğru çekme riski de var. Yani samimiyetini ben şüphe ettiğim etmediğimden değil... ...bu tip sorulara Tabi la hemen hakkımızı arayalım falan diye cevap vermiyorum... ...ona tüsteri denen bir zat var... Ee, ...tabiin neslinden... ...herhalde o yani tam ismini hatırlamıyorum... Ee, ...şeyi hatırlamıyorum... ...böyle bir muhabbet esnasında e, diyorlar ki... ...ya neydi ashab-ı güzellikleri ya... ...biz bu İslamiyet'i hakkıyla yaşayamadık... ...böyle mi cemaat olunur filan... ...derken o da diyor ki... ...bildiğiniz bir şey mi anlatıyorsunuz diyor yani... ...biliyor musunuz bunun daha iyisi vardı... ...bilmez olur muyuz diyor bir tanesi... ...bilmez olur muyuz diyor... ...görmedik mi adamların takvasını... ...madem biliyorsunuz yaşayın... Evet. ...niye kuru kuru konuşuyorsunuz diyor... ...madem ölüyor o nesilin... ...örnekliği siz canlandırın onu diyor... Evet. ...şimdi bu kardeşimize ben bunu diyeceğim... Diyanet bunu yapmadıysa... ...yapamadıysa... ...niye yapmadıysa... Hep... ...ya evet. nereye yapıyorsun hocam... ...adam yılbaşı haramdır demesi bile başına bela oluyor... ...yani evet. ne, neyi nasıl yapıyorsun... ...yani faizle uğraşsan... ...makara geçecekler seninle... ...maaşınız nereden geliyor diyecekler... Evet. ...yani ateşin ortasından... ...onlar su dağıtıyorlar... Evet. ...yani diyaneti takdir etmek lazım... ...çok şey beklememek lazım... ...dua etmek lazım... ...oradakiler için... Şimdi ona diyeceğim ki kardeşim madem öyle dünyada kimse kalmadı, diyanette kalmadı. Şu bahsettiğin iki şeyi sen yaşa ya. Evet. Nesli kaybolmasın, nesli tükenmesin bunların. Ben de yaşayayım. Ee, bizim örnekliğimize Allah bereket versin. Herkes böyle olsun. Bu evet. mantıkla bakmamız lazım bir evet. miktar. Onun için evet. bu örneği özellikle verdim. Ala mümin dirayetiyle gösterirse ki Rabbim ...ben bu kadar becerebiliyorum... ...bu becerebildiğim budur... ...elbette korkar mümin... ...elbette çekinir... ...çocuğundan dolayı çekinir... ...işsiz kalmaktan dolayı çekinir... ...ama bu... ...Ebu talep örneğinde olduğu gibi... ...imana mal olmamalı... ...bizim masamızdaki... ...soframızdaki örnekte olduğu gibi... Ulan ...milletin dedikodusundan dolayı... ...ben niye doktorluk olayım ya... ...bu kadar irade zafiyeti... ...olmamalı... Bu sebeple annelere tavsiyemiz şudur ki çocuklarının irade sahibi olmalarını engellemesinler. Çocuk 7 yaşında hala sümüğünü çekmesin mesela. Versin mendili çek desin. Bir ay sonra da git mendil al gel desin. Yani 15 yaşında çocuğa 1 yaşında bebek gibi muamele yaparsan. Mesela kalk namaza alışmış bir çocuğu 3 gün ayda kaldırmayalım. ...kendi iradesiyle kalkmaya alışsın... ...saati telefon zilini duymaya alışsın... ...yani irade eğitimi... ...ben... E, ...bir psikolojik bilgim... ...birikimim olsa zannediyorum... ...bu konuda 3-4 kitap yazardım... ...önemine binaen yani... ...irade eğitimi müminin iradesini... ...kastediyorum... ...sporcu iradesi başka bir şey yani... ...çok lokal bir örnek... ...spor iradesi veya ders... ...okul dersi çalışma iradesi... ...çok lokal bir ayrıntı... Hı hı. ...mümin hayatı kuşatan bir... ...anlayışla hayata bakan... ...müminin... ...iradesinin güçlü olması lazım... ...aksi takdirde... ...doktor onay üç gün yersen ölürsün... ...diyeceği şey arkadaş hatırına yiyor... ...önleyemiyor... Bir şey ...hocam biraz süremiz azaldı... Yani bu kalp boşluğuna işaret ettiniz. Hani kalp doluluğu nasıl gerçekleşir? Yani oraya belki biraz temas etmemiz lazım. Kalp doluluğu... Kalbimizi bu... nasıl tahkim etmeliyiz bu konuda? Nasıl bir <gülüyor> e, irade eğitimiyle, kalbi donanımla biz bu kınayanın kınamasına karşı tavır ortaya koyabiliriz? Ona temas edelim Şimdi diye. Şimdi hocam, e, önce... Söylemesem böyle içim erir zannediyorum Şu e, Ayet-i Celle'de Tefsirlerden okuyayım dedim bugün Bakacağız evet. diye e, Bir tefsir çok dikkatimi çekti e, Yani Allah'tan başkasından Kimsenin kınamasından çekinmezler Ayetinin diyor ki müfessir ...tarihteki en canlı örneği... ...Ebu Bekir radıyallahu anh'tır diyor. Evet. Çünkü diyor, Peygamber Efendimiz'den sonraki... ...dinden dönmelere karşı... Evet. de tek kalmaya razıyım... ...kim ne derse desin... Evet. ...Resulullah'ın davasını bırakanların... ...kafası gidecek dedi diyor. Muhteşem bir şey. En yakını Ömer bile... ...ya biraz daha dikkat etsek filan dedi... ...onu da takmadı diyor. <gülüyor> Eğer diyor insanlar Hakikaten diyor. Keten Hazreti Ebubekir'in o yumuşak tabiatından. Ne yumuşak hocam ya yumuşak. Yani be. neyse <gülüyor> yani biraz böyle mülayimdir şeydir gibi ama <gülüyor> mülayim niye karşı insana karşı evet. insani ilişkilere karşı eşine karşı çocuklarına karşı Peygamberine karşı paspas gibi ama Allah'ın dininde ne o ya ne heybet ya Rabbi. Ne kafun el ne Allah'tan başka kimseyi yok kabul etti. Bu, bu iman ya çok hoşuma gitti kıyamet günü şefaatine nail olurum diye bunu zikredeyim yani, dedim hakikaten tarihi bir <gülüyor> evet, tarihi bir evet, örnek evet, evet. şimdi burada hocam e, en önemli şey imanı ayrıntılarıyla bilmek gerekiyor esmasıyla sıfatlarıyla Allahu Teala'yı tanımak lazım bu imanımız sadece Allah bir demekle oldu mu işte yeri geldiğinde aksama yapıyor bu sefer Tam ihtiyaç anında Marifetullah dediği şey ayrıntılara girmek evet. lazım. İki kalpteki boşlukların temel nedeni ahirete ait köşeleri de dünyanın işgal etmesidir. Yani ahirete yer kalmıyor kalbimizde bazen. Evet. Emekliliğinden, ikramiyesinden, ticaretinden. Ahiret diye bir gündem kalmıyor. Gündem azalınca evet. e, dünyalık bir şey zaten kınamadan etkilenmek bu sefer o otomatik olarak ana kürsüye oturuyor. Dolayısıyla günlük hayatımızda Allah'a iman bir. iki ahiret kavramı sürekli canlı olmalı. Allah Osmanlılara rahmet etsin. Camilerin etrafında şehirlerin ortasına mezarlık kurmuşlar. Yani. Şimdi de arabayla iki saatte gidilen yerlere mezarlık oluyor. Öğle namazında cenaze kaldırılıyor. Mezarlığa gidinceye kadar kindi geçiyor. <gülüyor> Şehrin dışına. Yani ölümü en büyük hakikat olduğu halde en son ihtimal olarak kullanıyoruz. Bu da ne oluyor? Şeytana karşı kullanılmaya müsait bir pozisyonda kalıyoruz. Üçüncüsü de çevre çok önemli. Çevre. Evet. Şimdi ben bu memleketimizde yaşanan son olaylardan dolayı e, ciddi bir şekilde e, yani etki altındayım. Sorular, sorular, cevaplar. Ben bulunca sizi bulunca sizi buluyorum. Öbürünü hep birbirimize soruyoruz. Geçen böyle bir misafirler geldi. Yüzlerinden anladım son olayları. Hmm. İşte şurada şunlar öldürüldü, bunlar öldü soracak dedim arkadaşlar. Ziyafetler benden. Hoş geldiniz, sefağa geldiniz. Tek bir şartım var dedim. Tamam vaktini uyup gideceğiz dediler. E o şarttan da vazgeçtim. İstediğiniz kadar oturun dedim. Evet. Ama günlük olaylardan konuşmayalım Allah rızası için. Ben delireceğim yoksa dedim. Tahammül gücüm bitti dedim. Şu günlük olaylardan konuşmayalım dedim. Bir dahakini erteleyelim bunu dedim. Evet. E ne konuşacağız dediler bu sefer. Dedim ne demek ne konuşacağız ya. Birbirimizin güzelliklerinden, gençlik hatıralarından konuşalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılmış bir gün. ...ya yok mu cahiliye hatırası olanlar anlatsın demiş. Ya. Allah Allah. Kurbanlar olayım sana ya Resulallah. Beş kere bin kere kurban olayım. Ne diyorsa abi cahiliye hatıralarını konuşurduk diyor. Evet. Ya ben işte gençken şöyle yaptım böyle. Yani İslam farkını belki oradan bilir, biraz daha. Ya kim bilir teheccüdde Cebrail ile beraberdi. Evet. Sabah namazında Allah'u Ekber deyince göklerle bağlantı halindeydi. Virdini yaptı namazdan sonra döndü şiir okutmuş. Evet. Şiir bilen var mı? Rüya gören var mı anlatsın demiş. Ya demek ki yani biraz da bir nefes almak gerekiyor. Evet, evet. Ama bunu da ölçüsüz yapıp Sabahtan akşama kadar sıra gecesi yaptın mı bu seferde? Yani berbat oluyor o zaman. Demek ki müminin evet. çevresi önemli. Bu çevre rahatlatıcı bir çevre olmalı. Hatırlatıcı bir çevre olmalı. İlla yani Şeyh Efendi'nin dizinin dibinde oturup zincirleyip ellerimizi ayaklarımızı Şeyh Efendi'nin emrinde Şeyh Efendi bize haftada bir gün iki gün talimatlarını versin. Hocamız dersimizi versin. E, her neyse görevimizi versin. İki akşamda eşimizle çocuklarımıza neşeli dakikalar geçirelim. Espri yapalım. Yani akşam cihattan gelmiş belki Aleyhisselam Efendimiz sabahleyin ee, rüya gören var mı diye mescitte soruyor Hayat bu ya Haya. İslam'da bu evet. Hayata inmiş bir din e, Sabah namazını mescitte kılıyorsun Sallallahu aleyhi ve sellem imam Kainatın en değerli insanları Peygamber aleyhisselamdan sonra oradalar Rüya gören var mı? Cahili hatırası anlatacak var mı? diyor. Evet. Gençlik hatıralarını soruyor Din bu Böyle bir dinde Bu çevreli dinde Allah'ın izniyle boşluk kalmıyor Evet. Ama çok daralttığımız zaman hiç neşesi olmayan yani hiç fren sistemi olmayan bir hayat tarzı yaşarsak o patlamalar ya patlama yapıyor, o boşlukları gaz boşluklarını hissedemiyorsun zaten. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Sağ Allah abi, razı olsun ederim. değerli dinleyiciler. İslamdan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterim Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren programın sonuna geldik kınayanın kınamasına aldırmayacak Allah Teala'nın seveceği mümin Maide suresinin 54. ayetinde bir parçayı bugün konuşmuş olduk okursunuz hocam tefsirden okudum dedi